أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونفسنا ومن سيئاته عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدل فلا حديله و أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شركة و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أستخل حديث اكتاب الله وخير الهديه لمحمد صلى الله عليه وسلم ve şerr-ül umuri muhtesatuhâ ve kulli muhtesaten bid'a ve kulli bid'atin dalâle ve kulli dalâletin evet, râvinin işitmesinin tespiti başlığında kaldık. Râvinin şeyhinden işitmesi sabit olsa dahi râvinin şeyhinden işitmesi sabit olsa dahi, bu ravi tedlis ile nitelenen kimselerden olabilir. Tedlis ile nitelenen kimselerden olabilir. Şayet müdellis ise, Şayet müdellis ise ve bu ravi hadisi An'ane ile rivayet etmişse An'ane ile rivayet etmişse başka bir rivayette şeyhinden işittiğinin tespit edilmesi gerekir. Bazı durumlarda bu konuda müsamaha gösterilebilir. Bazı durumlarda bu konuda müsamaha gösterilebilir. İki nokta üst üste. A Ravi çok az tedlis yapan kimselerden olabilir ve rivayeti işitmiş olmasına hamle edilir. Ravi çok az tedlis yapan kimselerden olabilir ve rivayeti işitmiş olmasına hamle edilir. Bu durumda işitmesi araştırılmaz. Ancak diğer rivayette araya başka bir ravi katmışsa diğer rivayette araya başka bir ravi katmışsa Bu kesin olarak bu rivayette tedlis yaptığını gösterir. Süfyan bin Uyeyne ve Süfyan-es-Sevri bu tabakadandırlar. es sevri bu tabakadandırlar. B. Ravi az teddis yapan veya sadece sika kimselerden rivayet ederken teddis yapan bir kimse olabilir veya sadece sika kimselerden rivayet ederken teblis yapan bir kimse olabilir. İbn-i Abdilber Et-Temhid'de 1 17 şöyle demiştir. Et-Temhid Et-Temhid et temhid 1/17'de şöyle demiştir. Eğer sadece karabilerden rivayet eden bir kimse ise onun tedlisi sorgulanmaz. sadece sıkarilerden rivayet eden bir kimse ise onun tedlisi sorgulanmaz. C. Rabi az ya da çok fark etmek sizin. Tedlisi nitelenen bir kimse olup deveslenin telinden bir kimse olup şeyhiyle sohbetinin ve ondan rivayetinin çokluğundan dolayı şeyhiyle sohbetinin ve ondan rivayetinin çokluğundan dolayı an anesi işitmeye hamledilen bir ravi olabilir. İşitmeye hamledilen bir ravi olabilir. Özellikle de ilk dönemdekiler böyledir. Mesela İbnü Cüreycin atadan rivayeti veya El Ameşin Ebu Salih'ten rivayeti gibi. İbnü Cüreycin atadan rivayeti veya El Ameşin Ebu Salih'ten rivayeti gibi. Yani bunlar İbn Cüreş mesela Ata'nın talebesi olduğundan, yani sürekli beraber. Ondan an Ata diye İbn Cüreş rivayet etse, bu tedlis olarak nitelenmez. Fakat İbn Cüreş başkalarından an aniler rivayet ederse, ondan sakınılır. Çünkü İbn Cüreş tedlis yapan bir ravi. Lakin bu tabakada nadir bazı durumlarda. Nadir bazı durumlarda Ravi, Şeyhinden çokça rivayet eden bir kimse olsa dahi, Şeyhinden çokça rivayet eden bir kimse olsa dahi, onun tedlisinden sakınılır. Mesela El Mugira bin Mixem, El Mugira bin Mixem, İbrahim el çokça rivayette bulmuştur. İbrahim el çokça rivayette bulmuştur. Fakat ondan rivayetinde çokça tedlis de yapmıştır. Bu yüzden hafız ibn Nacer et takriip de şöyle der. Bu yüzden Hafız İbn-i Hacer et şöyle der. Yani Mughira bin Miksem hakkında. Sika mutkın ancak bu sika mutkın, yani sikalıkta ıı, üst derece oluyor bunlar. Çok sağlam manasında. Sika mutkın ancak özellikle İbrahim'in Neha'i'den rivayetinde teddis yapardı. Peki bu özellik mesele onun zaptını etkilemiyor mu sikavması bağlı? Adaletini mi mı? İbrahim Nehaid'in şey tedris yapması, adalet değil, Yok, zapt değil. Şimdi e, İbrahim'in Nehaid'in zaten çokça rivayette bulunan birisi, o kadar Yani onun öğrencisi, ondan hadis almış, işitmiş, işitmesi sabit, zaten tedris işittiği bir kimseden işitmediği bir rivayeti işitmiş gibi aktarmasıdır, buradaki kastede. Burada yani kendisinin bizzat işittiği pek çok rivayetleri var ama bununla beraber bizzat işitmediği, arada vasıtalı olarak işittiği bazı rivayetleri de o vasıtayı zikretmeden rivayet etmiş Mulu ve bin Süfyanlar gibi yani. Süfyanlar bunu çok yapan değil. Onlar az tedrislerini neredeyse hiç yapmayan kimseler. Pek de yapmayan kimseler. Başka bir öğrencisinden, aynı dönemdeki öğrencisinden işitmesi de buna şey e, Tabii, bir... mesela burada bir şey söyleniyor, o kişi burada yok, senden veya başka birisinden e, iştiyor. Benim böyle dediğim, mesela gidiyor ona aktarıyor. O da aradaki, o aktaran kimseyi zikretmeksizin, işte ''Emmuaz'' dedi ki diyor mesela, ama doğrudan benden işitmemiş. Zedilemez. Çünkü o zamanlar özellikle tabin, tebeytü tabin döneminde e, tedlis çok kusur olarak bilinmiyordu. Sonraki dönemlerde mesela Tebe tabin, tabin bunlar e, yeni yeni dikkat etmeye başlıyorlar. İşte, e, sahih Müslim'de geldiği üzere işte insanlar huysuz atlara da iyi atlara da biniyorlardı ama... E, işte isnat sorgulamaya başladılar. Çünkü yalan ve buna benzer şeyler yayılınca fitneler çıkınca sorgulamaya başladılar diyor artık isnatları halis erkinden aldıklarını. O yüzden eskiden bu tip şeylere çok fazla yani ıslah haline gelmiş bir şey değil o zaman tels bir kusur olarak da görülmüyor. Fakat işte zaptında bazılarının kusur yapması, rivayet aktarırken hata yapması veya yalan söyleyenlerin de işin içerisine karışması ve bunları zorunlu olarak meydana getirdi. Şimdi yine alt başlık Anane ile nakletseler dahi Anane ile nakleseler dahi muttasıl oluşuna hükmedilen raviler. 1- şayet şube bu e, noktalı virgül şayet şube a Ebû Ebu İsa es sebii ve kata rivayet ederse bunların rivayetleri anneli olsa dahi muttasıldır. Bu şubeden haccaçlı hocam? Evet. Bunların... Bu şubeden? Bak, şube Ameş'ten, Ebu İsa Hessebi'den ve Katade'den rivayet ederse, bunların rivayetleri anneli olsa dahi muttasıldır. Yani şöyle, şube kale şube yani şube dedi ki haddesena el ameş bize ameş rivayet etti tahdis sırasıyla kale ameş an falan yani an aneyi ameş yapıyor veya katade an enes diyor fakat şube'nin rivayetinden dolayı buradaki an anı ittisale hamle ki sebebini açıklayacağız şimdi. Buraya yazıldı mı? Ananeli dahi rivayet etmiş olsalar bunların isminde muttasıldır. Çünkü şube ravilerden işitmeyi araştırırdı, özellikle de müdellis olanları. Çünkü şube ravilerden işitmeyi araştırırdı, özellikle de müdellis olanları. Bu yüzden Hafız İbn-i Şu şubenin kendisinden rivayet ettiği kimselerden tebliğs ile nitelenenleri rivayeti mua an, an olsa da işitmiş kabul ederdi tevzülü, tevzülü. rivayeti mua an, an olsa da yani an'aneli olsa da işitmiş kabul ederdi Çünkü o sadece işitmesi sabit olanlardan rivayet ederdi işitmesi sabit olanlardan rivayet ederdi. İki Leys bin Sad Tire Ebu Zübeyir Tire Câbir radıyallahu anh yoluyla gelen rivayetlerdeki an zarar vermez. 3. Yahya el-Katta'nın Yahya bin Said'in hocası. Yahya bin Said, şey? Said el-Kattan. Tire Zuheyr. Tire Ebu İsak es-Sebîî yuyla gelen anane sema'a ifade eder, işitmeyi ifade eder. Bu Ebu İsak es es-Sebîî. Yoluyla gelen anane, sema'ı yani işitmeyi ifade eder. Dört, ameş, noktalı virgül. İbrahim en-Nehay'den, Ebu Vail Şakik bin Seleme'den, Ebu Vail Şakik bin Seleme'den, yani Şakik bin Seleme'nin künyesi Ebu Vail. Ve Ebu Salih es-Semman gibi şeyhlerinden, ve Ebu Salih es-Semman gibi şeyhlerinden, An, anne yapsa da muttasıldır. Ve 5. İbn-i Cüreci atadan anene, anane ile rivayet de muttasıldır. Süreç atağdan ananeyle rivayet etse de muttasıldır. Üç başlık. Bu ittisal şartının üçüncü konusu. Ravi, şuyuk teddisi yapan biri ise şeyhinin isminin tespit edilmesi. Şeyhin. şeyhin isminin tespit edilmesi Şuyuk ile nitelenen Rabbi şeyhinin ismini açıklasa da eigen ismini açıklasa da tenkid edilecek hususu gizlemiş olabilir. Şeyin ismini da tenkid edilecek hususu gizlemiş olabilir. Hadisi şeyhinden işitmiştir ancak onun ismini meşhur olmayan bir künyesiyle veya nisbesiyle zikretmiştir. Bu yüzden o Şeyh'in bilinen isminin araştırılması gerekir. Bu yüzden o Şeyh'in bilinen isminin araştırılması gerekir. Çünkü o Şeyh zayıf veya metrukravilerden olabilir. Sayıf veya metro kablilerden olabilir. Bu husus ancak hadisin bütün rivayet yolları bir araya getirilmekle tespit edilir. bir araya getirilerek bütün rivayet yollar bir araya getirilmekle tespit edilir. Örnek Ebu Davud Sünen'inde No 2196 şu yollar rivayet eder. İbnü Cüreyc dedi ki İbnü Cüreyc dedi ki Bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Rafi oğullarından biri haber verdi. Bana Nebi aleyhissalatu vesselam azatlısı Ebu Rafi'nin oğullarından Ebu Rafi oğullarından biri haber verdi. i̇bn Abbas radyalanmanın azatlısı İkrim Eden, o da İbn-i Abbas radyalanmadan rivayet etti. Hadis 3 talak hakkındadır. İbnü Cüreç fahiş tedlis yapar. Hocam hadis ondan önceki şey ne der Hadis 3 talak hakkındadır. İbnü Cüreç fahiş tedlis yapar. Bu isnapt Şeyhinden işittiğini tasrih etmiştir. Işittiğini. Tasrih etmiştir. Ancak o şeyhin ismini müphem bırakmıştır. Şeyhin halini gizlemiş olabilir. Hadisin rivayet yolları araştırıldığında İbnü Cüreyh şeyhinin ismini Hakimin rivayetinde 2/491 şeyhinin ismini Hakimin rivayetinde 2/491 Muhammed bin Ubeydillah bin Ebi Rafi olarak açıklamıştır. Bin. Ubeydillah bin Ebi Rafi olarak açıklamıştır. <Gülüyor> Bu ravi çok zayıftır. İbn Cüreç onun durumunun bilinmemesi için yalnız nesebini zikretmiştir. Bu şekliyle zayıf görünüyor. Fakat bu hadis ise Dawud bin Husayn yoluyla mutabahat gelmiştir. Cireç, onun durumunun, bilinmemesi için yalnız... durumunun bilinmemesi için yalnız nesebini zikretmiştir. Yani soyunu. Ebu Rafi'nin soyundan olduğunu söylemiş sadece. Bu ise Davut bin Husayn yoluyla mutabatı gelmiştir. Yani hadis sahih aslı. Fakat bu isnat zayıf. Bakınız Ahmet 1 bölü 265. İrva ul 7 bölü 144. bu hadiseyi bu hadise Davud bin Husayn yoluyla mutabaat gelmiştir. Yani bunu sadece Muhammed bin Ubaydullah rivayet etmemiş. İkrim eden Davud bin Husayn da rivayet etmiş. Hadis yani sahih derecesine çıkıyor. Fakat Ebu Davud'un zikrettiği tarih zayıf. Bakınız Ahmet 1 bölü 265, i̇rval Kalil Galil 7 bölü 144. Dördüncü başlığı atıp bırakalım. 4. Ravi'nin merfu hadisleri şeyhinden işittiğinin tespit edilmesi. Ravi'nin merfu hadisleri şeyhinden işittiğinin tespit edilmesi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tu bilek.